Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkar eder. Ona Rabbinden başkaca mucize indirilmeli değil miydi derler. Cevaben de ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap kendilerine yetmedi mi? Bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve öğüt vardır." de ki "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter." O Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp inkar edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Senden azabı çarçabuk getirmeni istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat yine de hiç farkına varmadıkları bir sırada o kendilerine mutlaka gelecektir.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 ''Şüphesiz benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İman edip güzel işler yapanları, evet muhakkak ki onları altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz.'' Böyle iyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir. Ki onlar sabretmiş olup yalnız Rablerine güvenip dayanmaktadırlar. Nice hayvanlar var ki rızkını biriktirip yanında taşımıyor. Çünkü onların da sizin de rızkınızı Allah veriyor. O her şeyi işitir ve bilir. And olsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan Allah derler. O halde nasıl haktan çevrilip döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine de kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun olsun ki onlara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 Cehennemde kafirlere yer mi yok? Ama bizim yolumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, la, Mim. Rumlar yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar bu yenilgilerinin ardından mutlaka galip geleceklerdir. Bu da birkaç yıl içinde olacaktır. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler sevineceklerdir. Bu da Allah'ın yardımıyla olacaktır. Allah dilediğine yardım eder, galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. Allah'ın vaadi budur. Allah vadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler. Ahiretten ise onlar hep gafildirler. Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki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 Toprağa sürmüşler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra o kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ve... ...onlarla alay ediyorlardı. Allah yaratmayı ilkin yapar... ...sonra da çevirir... ...onu yeniden yapar. Sonra hep döndürülüp... ...ona götürüleceksiniz. Kıyamet saatinin... ...gelip çattığı gün... ...suçlular her ümidi keserler. Allah'a ortak koştuklarından... ...kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar... O zaman Allah'a koştukları ortakları inkar ederler. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün var ya, o gün inananlarla inanmayanlar ayrılırlar. Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayıp da küf edenlere gelince, işte onlar o zaman azab içinde hazır bulundurulurlar. O halde akşama girdiğiniz zamanda, sabaha girdiğiniz zamanda tesbih Allah'ındır. Daima o tesbih edilir. Göklerde ve yerde ikindileyinde öğleye erdiğiniz zamanda hamd ona mahsustur. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir ki, sizi bir topraktan yarattı. Sonra da siz, şimdi yeryüzünde dağılıp yayılan insanlar oluverdiniz. Yine onun ayetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile, Dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır. Yine gecede ve gündüzde uyumanız ve lütfundan nasip aramanız da O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yine O'nun ayetlerindendir ki,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 bir tek çağrışla çağırdığı zaman, bir de bakarsınız ki, yerden diriltilip çıkarılıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi O'nundur. Hepsi de O'na itaat etmektedirler. Hem yaratmayı ilkin yapan O'dur, sonra O'nu çevirip yeniden yapacak olan da O'dur ki, bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden bir misal verdi. Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, elleriniz altındaki kölelerinizden ortaklarınız bulunur da, onlarla siz eşit olur, aranızda birbirinizi saydığınız gibi, onları da sayar mısınız? İşte biz düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce hevalarına uydular. Artık Allah'ın şaşırttığını kim yola getirebilir? Onların yardımcıları da yoktur. O halde yüzünü Allah'ı bir tanıyarak dine, Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtratına doğrult. Allah'ın yaratışında değişiklik bulunmaz. Dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Başkasından geçerek hep ona gönül verin ve ondan sakının. Namaza devam edin ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerini ayırıp öbek öbek olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir. Bununla beraber insanlara bir keder dokunduğu zaman her şeyden geçerek Rablerine yalvarır dua ederler. Sonra tarafından bir rahmet tattırıverdiği zaman da bakarsın onlardan bir kısmı tutar o Rablerine ortak koşarlar. Bunu da kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için yaparlar. Haydi geçine durun bakalım, yakında bileceksiniz. Yoksa biz onlara bir delil indirmişiz de, ona ortak koşmalarını o mu söylüyor? Bir de biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman, ona güveniyorlar da, ellerinin önceden yaptığı şeyler sebebiyle, Başlarına bir fenalık gelirse hemen her ümidi veriyorlar. Onlar görmediler mi ki Allah dilediği kimseye rızkı serer ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için ibretler vardır. O halde akrabaya da hakkını ver, yoksula da yolcuya da. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onlar malları kat kat artmış olanlardır. Allah odur ki, sizi yarattı, sonra da size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Hiç sizin ortak koştuklarınızdan bunlardan birini yapacak olan var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Yaptıklarının bir kısmını tatsınlar diye insanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden... Karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki onlar hakka dönerler. De ki: Yeryüzünde bir gezinde bakın. Bundan öncekilerin sonu nasıl olmuş? Onların pek çoğu müşrik idiler. Allah'tan geri çevrilmesine hiçbir çare olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru sabit diyne çevir. O gün gelince insanlar birbirlerinden ayrılırlar. Her kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse onlar kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar. Çünkü o iman edip salih amel işleyenlere lütfundan mükafat verecektir. Çünkü o kafirleri sevmez. Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık isteyip kazanmanız onun ayetlerindendir. Hem gerek ki şükredesiniz. Ant olsun ki biz senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık delillerle vardılar. Onun üzerine günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım ise bizim nezdimizde bir hak oldu. Allah odur ki, rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken yağmuru görürsün, aralarından çıkar. Derken onu kullarından kimlere diriyorsa döküverdi mi derhal yüzleri güler. Halbuki onlar daha önce üzerlerine yağmur indirilmeden evvel ümidi kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o... Mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de onu rahmetin eseri olan ekini sararmış görseler mutlaka onun arkasından lan başlarlar. Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken Sağırlara da duyuramazsın. Körleri de sapıklıklarından hidayete getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edeceklere duyurursun da, onlar Müslüman olur, selameti bulurlar. Allah odur ki, sizi güçsüz olarak yaratır. Sonra güçsüzlüğün arkasından kuvvet verir. Sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O, dilediğini yaratır. Ve O, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Onlar önceden de böyle haktan çevriliyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler de şöyle diyecekler. Ant olsun ki Allah'ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecektir. Onların dertlerinin çaresine de bakılmayacaktır. Andolsun ki biz insanlar için bu Kur'an'da her türlü meselden örnekler getirdik. Yemin ederim ki sen onlara başka bir ayet de getirsen, o kafirler yine siz yalancılardan uydurduğunuz sözü Allah'a nispet edenlerden başkası değilsiniz diyeceklerdir. İşte bilmeyenlerin kalplerini, Allah böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka haktır. Sakın imanı sağlam olmayanlar seni hafifliğe sevk etmesinler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, la, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. O, güzellik ve iyilik yapanlar için bir hidayet ve rahmettir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erecek olanlar da işte onlardır. Bayağı insanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak, ve onu eğlence yerine tutmak için laf eğlencesi veya boş söz satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Onun karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman da, sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. İşte onu acı verecek bir azapla müjdele. Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek bir vadidir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. O gökleri direksiz yarattı. Onları görüyorsunuz. Yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar, sabit ve büyük dağlar bıraktı. Ve orada her bir hayvandan üretti. Hem biz gökten bir su indirdik de, orada her güzel çiftten veya her hoş çeşitten bitkiler yetiştirdik. İşte bu Allah'ın yarattığıdır. Haydi gösterin bana ondan başkaları ne yaratmıştır. Fakat o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Andolsun ki biz Lokmana Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse kendi iyiliğine eder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir daima övülmeye layıktır. Hani bir zaman Lokman, oğluna öğüt vererek demişti ki, Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak, şirk elbette en büyük bir zulümdür. Gerçi biz insana, anasına ve babasına itaati de tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. Biz insana, bana, anana ve babana şükret diye de tavsiye ettik. Dönüş ancak banadır. Bununla beraber eğer her ikisi de bilmediğin her şeyi bana ortak koşman hususunda seni zorlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelenlerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim. Yavrucuğum, haberin olsun ki, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kaya içinde veya göklerde, yahut yerin dibinde gizlense, Allah onu getirir, mizanına kor. Çünkü Allah en ince şeyleri bilir, her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret, çünkü bunlar azmi gerektiren işlerdendir. Hem insanlara karşı avurdunu şişirme, kibirlenme, ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Görmediniz mi ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize yaymıştır. Bununla beraber insanlar içinde kimi de var ki ne bir ilme, ne bir mürşide ve ne aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor. Onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak onun ardınca gideriz diyorlar. Ya şeytan onları cehennem azabına çağırıyor idiyse de mi onlara uyuyacaklar. Oysa her kim iyilik yaparak yüzünü tertemiz Allah'a tutarsa o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Öyle ya bütün işlerin sonu Allah'a dayanır. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Onlar dönüp bize gelecekler. O zaman biz onlara bütün yaptıklarını haber vereceğiz. Gerçekten Allah bütün kalplerin özünü bilir. Biz onlara biraz zevk ettiririz de sonra kendilerini ağır bir azaba zorlarız. Ant olsun ki Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. Allah'a hamd olsun de. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Gerçekten Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övülmeye layıktır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, Denizde arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız da tekrar diriltilmeniz de ancak bir tek nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneşle ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gidiyor. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu da şundandır ki Allah hakkın ta kendisidir. İnsanların ondan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi ki Allah ayetlerinden bir kısmını size göstersin diye gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gidiyor. Şüphesiz bunda çok sabredenler ve çok şükredenler için nice ibretler vardır. Onları kara bulutlar gibi bir dalga sardığı zaman dini yalnız kendisine haskılarak Allah'a yalvarırlar. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa içlerinden doğru giden de bulunur. Bizim ayetlerimizi öyle nankör katlardan başkası inkar etmez.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 Sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde ne varsa erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah... Her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, eliflam mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır. O senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi korkutman için Rabbin tarafından gelen bir haktır. Gerek ki hidayeti kabul ederler. Allah odur ki gökleri yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış sonra arş üzerine istiva buyurmuştur, hakim olmuştur. Sizin için ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. Artık düşünmeyecek misiniz? O gökten yere, yukarıdan aşağıya işleri düzenler. Sonra da o işler sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde ona yükselir. İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Sonra da O'nun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratmıştır. Sonra O'nu düzenli bir şekle sokup, İçine kendi ruhundan üfürdü ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Siz pek az şükrediyorsunuz. Onlar biz yerde kaybolup gittikten sonra gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta bulunacağız dediler. Fakat onlar Rablerine kavuşmayı onun huzuruna varacaklarını inkar eden kafirlerdir. ''De ki, size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınıza alacak. Sonra döndürülüp Rabbinize götürüleceksiniz.'' Ey Muhammed! Günahkarların, Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak, ''Ey Rabbimiz! Gördük ve dinledik. Şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim.'' Çünkü biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken bir görsen. Eğer biz dilemiş olsaydık her nefse hidayetini verirdik. Fakat benden bütün insanlar ve cinlerden cehennemi elbette dolduracağım sözü hak olmuştur. O halde bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. İşte biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduğunuz işler yüzünden tadın ebedi azabı. Bizim ayetlerimize öyle kimseler iman eder ki, onlarla kendilerine öğüt verildiği zaman, secdelere kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler de, büyüklük taslamazlar. Onların yanları yataklardan uzaklaşır, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler, ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayıra sarf ederler. Şimdi hiç kimse kendileri için yaptıklarına karşılık gözler aydınlığı olacak şeylerden neler gizlenmiş olduğunu bilemez. Öyle ya, iman eden kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar. Evet, iman edip de salih amelleri işleyen kimselerin yaptıklarına karşılık bir konukluk ağırlanma olarak meva, barınak cennetleri vardır. Ama fasıklık etmiş olanların barınakları ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevredirler ve kendilerine haydi tadın o ateşin yalanlayıp durduğunuz azabını denir. Şu da bir gerçek ki Onlara o en büyük azaptan önce yakın azaptan dünyada da tattıracağız. Umulur ki kötülükten dönerler. Rabbinin ayetleriyle kendisine öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Gerçekten biz günahkarlardan intikam alacağız. Ant olsun ki biz vaktiyle Musa'ya kitap vermiştik. Şimdi de sen ona öyle bir kitaba kavuşmaktan şüphe içinde olma. Biz onu İsrailoğullarına doğru yolu gösteren bir rehber kılmıştık. Onların içinden sabrettikleri zaman bizim emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. Onlar bizim ayetlerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı. Şimdi ihtilafa düştükleri şeyler hakkında, Şüphesiz ki Rabbin kıyamet günü aralarında ayırıcı hükmü verecektir. Kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşakları helak etmiş olmamız, daha onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda nice ibretler vardır. Hala kulak vermeyecekler mi? Ya hiç görmediler mi ki? Biz kır yere suyu salı veriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. Ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. Hala gözlerini açmayacaklar mı? Bir de ne zaman o fetih? Eğer doğru söylüyorsanız diyorlar. De ki, inkar edenlere o fetih günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz. Şimdi sen onlardan yüz çevir de gözet, çünkü onlar da gözetmektedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'tan kork! Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. Allah bir adam için içinde iki kalp yapmamıştır. Kendilerinden zihar yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır. O, sizin ağzınızdaki lafınızdır Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yolu gösteriyor onları evlatlıkları babaları adına çağırın Allah yanında o daha doğrudur eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur fakat kalplerinizin kastettiğinde vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Peygamber müminlere kendi nefislerinden önce gelir. Onun hanımları da onların analarıdır. Akraba da Allah'ın kitabında birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacilerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf, uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bu kitapta yazılıdır. Unutma o peygamberlerden misaklarını, kesin sözlerini aldığımız vakti. Hele senden Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan ki, onlardan ağır bir misak, sağlam bir söz aldık. Bunu Allah, Sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı. Kafirler içinse acı verecek bir azap hazırladı. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de, Üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu.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 ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir vaat yapmamış diyorlardı o vakit bunlardan bir grup ey Medine halkı sizin için duracak yer yok hemen dönün diyorlardı yine onlardan bir kısmı da peygamberden izin istiyor evlerimiz gerçekten düşmana açıktır diyorlardı halbuki açık değildi sadece kaçmak istiyorlardı eğer onların her tarafından üzerlerine girilse de sonra fitne çıkarmaları istenilse derhal onu yapacaklardı. Ama onunla da pek az duracaklardı. Halbuki bundan önce Allah'a ahit vermişlerdi. Arkalarını dönmeyeceklerdi. Allah'a verilen ahit ise mesuliyetlidir. Mutlaka sorulur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğini varsaydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir felaket diler veya bir rahmet murad ederse, sizi Allah'tan saklamak kimin haddini? Hem onlar kendilerine Allah'tan başka bir veli de bulamazlar. Bir yardımcı da şüphesiz Allah içinizden o safsaklayanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar harbe pek az geliyorlardı. Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku hali gelince gördün onları ki ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar. Onlar hayra karşı kıskançlık ediyorlardı. İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a göre önemsizdir. Onlar ahzabı, düşman birliklerine gitmedi sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelecek olursa, çölde Bedevi Araplar içinde yer alıp, sizin haberlerinizden, başınıza geleceklerden sormayı isterler. Onlar içinizde kalacak olsalar da, pek az harp ederler. Şanım hakkı için, muhakkak ki size Resulullah'ta pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da, Allah'ı çok zikreden kimseler için. Müminler ahzabı düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Müminlerdendir o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi, canını verdi. Kimi de beklemektedir. Onlar ahitlerini hiç değiştirmediler. Çünkü Allah sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek. Dilerse münafıklara da azap edecek veya tövbe nasip edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaşmadan hınçlarıyla ile defetti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah çok güçlüdür, çok üstündür. Hem de kitap ehlinden onlara yardım edenleri Kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onların bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların arazilerini, yurtlarını ve mallarını size miras kıldı. Bir de henüz ayak basmadığınız bir yeri size miras kıldı. Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Hanımlarına şöyle söyle eğer dünya hayatını ve ziynetini istiyorsanız haydi gelin sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim. Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azap iki kat katlanır bu Allah'a göre çok kolaydır.